Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kâfirleri suda boğduk. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi. Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mâbud arıyorsunuz?